Fakas Eller Riot Girl'den Bugüne Kadın Müzisyenler Hazırlayan ve sunanlar Haziran Büşkan ve Özge Gözken. Is it so hard? satisfy your senses You found out to love me You have to climb some fences Scratching and crawling Like the way I love you, does she stimulate you? do to just you like merhabalar makasellerdesiniz bir salı günda ve havanın berbat olduğu bildiğinizsiniz bugün programı lezbiniz oneksaz ile açtık bugün Queer core gruplardan bahsedeceğiz. Queer çok tartışılan bir konu. Çok artık herkesin bildiği bir konu. Özellikle akademik çevrelerde popüler birçok kişi bu konuda çalışma yapmak istiyor. Türkçe'de yavaş yavaş konuşulmaya daha doğrusu. Hani queer olarak telaffuz edilmeye başladı bazen o biçim ya da ters da denebiliyor. <gülüyor> LGBT kavramından ayrı olarak. Bugün hem bunun müzikal etkilerinden bahsedeceğiz. Ve tabii müzik gruplarına yer vereceğiz. Bir alt kültür olarak konuşacağız. Ama aynı zamanda... Queer core'un right girl'den, feminizmden veya eşcinse hareketten e, mesafelendiği bazı durumlar var. Onlardan da bahsedeceğiz. Tabii benzer noktaları da var. Yani nasıl feminizm, e, cinsiyet ayrımcılığını müzikte bir şekilde ortaya çıkarmaya, görünür kılmaya çalışıyorsa. Aynı şekilde queer grupları da homofobiyi ya da e, şeylerini gündemlerine alıyorlar. Onu önüne çıkarmaya çalışıyorlar. Özellikle şarkılarında. Yani sadece grupta bir gay olması ya da LGBT Hı. queer bir bireyin olması sadece queer kor olmasına yetmiyor. Ee, şöyle şeyler söylüyorlar. Amy Spencer, Do It Yourself, The Rise of Low-Fi Culture diye bir kitabı var ki referans verebiliriz. İyi bir queer core ile ilgili iyi bir kitap. Orada diyor ki onlar cinsiyetinize bağlı olarak sadece tek bir sahnede yer almayı seçebileceğiniz düşüncesine karşı savaşçılar diyor. Biz programda mesela kadın müzisyenler gibi bir tanım yaptık. Aslında queer core bunun çok dışında. Ee, benzer bir şeyi... Ee, gay hareketle ilgili aynı şeyi söylüyorlar. Kuir'in ne olduğu ile ilgili, tanımın ne olduğu ile ilgili çok kafalar karışık ama. Örneğin İstanbul bu Cüdit Batır'ın Türkiye ziyaretinde şey gibi bir tanımlama yaptı. Tüm kimlik sınırlarına karşıtmak ve her türlü kimlik e, rolünü çarpıtmak dedi. Belki bunu da sahnede bir performans e, aracı olarak kullanmaya Kuir Kor'un ...önem birleşenlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Evet, sözlerde de tabii kullanıyorlar. En basitinden sadece bir erkeğin, bir erkeğe ya da bir kadının bir kadına aşkını queer şarkılarında dinlemek bile... ...hani ona queer core dememiz için yeterli olabiliyor bazen. Mesela bunlardan biri Pensy Division, en bilinen queer gruplarından biri. Üyelerinin sanırım tümü gay bireylerden oluşuyor ve şarkılarında gay temalı şeylerden bahsediyorlar. Şimdi onlardan Deso Gay adlı şarkı dinleyeceğiz. heard what you said. I'm not stupid, you know. What do you take me for, hetero? The next time you say it, make sure I can't hear, cause you're pissing me off. Is that clear? What he say? He said that's okay. What'd he Next time you say it, you better think twice Some pissed off faggot Kasayelerde queer core konuşuyoruz ve queer core müzisyenleri dinlemeye devam ediyoruz. İlk olarak Les Zizon X'den dedik arkasından Pensy Division geldi. Pensy Division en çok bilinen e, queer core gruplarından bir tanesi. E, 1991'de San Francisco'da kuruluyor. Genellikle şarkılarında e, homofobiden, e, gaylere yönelik ayrımcılıktan bahsediyorlar. Şarkıların temaları genelde bu yönde. Homo Christmas diye bir şarkısı var onu biliyor <gülüyor> olabilirsiniz. <gülüyor> Desoge Gay adlı şarkıyı çaldık. Bundan sonra da Tribe 8 dinleyeceğiz. Onlar da üyelerin tümü e, lezbiyen sanırım değil mi? Dyke olarak. Evet adım. Dyke, lezbiyen, erkeksi lezbiyen olarak e, geçiyorlar. Burada dyke demişken queer ve dyke hani genel queer tanımı da aslında hani acayip tuhaf olarak kullanılıyor. Aynı punk'taki gibi. Daha sonra işte queer hareketin, LGBT hareketin e, mücadelesiyle diyeyim. E, bu kelimeler bir anlamda değişiyor. Aynı şekilde dyke da ilk zamanlarda işte bir hakaret olarak ya da aşağılama olarak kullanılırken. E, ya, genel olarak eşin hareketle böyle bir şey, ilgili böyle bir şey söyleyebiliriz sanırım. Aşağılama hı. olarak kullanılan ne bileyim feminen, İngilizce kelimelerin. Yani İngilizce tercümenter üzerinden konuşuyorum. İşte feminine, erkeksi, şu bu falan gibi birçok tanımlamayı tamam öyle birisiyim ben deyip kabul etme eğilimi var. Ee, de bu arada ve çalacağımız bugün birçok grupta ve queer Korun e, ilk yılları da kan Kanada'da geçiyor ve Kanada kökenli bir şey. Özellikle Toronto evet çok şey. Özellikle Toronto ve Mo Montreal. Ee, i̇lk biraz tarihinden bahsetmek istiyorum hem de ilginç hikayeler de var bu konuyla ilgili. İlk queer Kor e, ki o zamanlar adı homokor. E, yayınlardan bir tanesi. İlk hareket hatta GDS diye bir e, fanzin. GDS. E, nasıl telaffuz edilir bilmiyorum. Juvenil e, delinquents sanırım. Çocuk suçlu, suça meyilli anlamında bir anlamı var. Onun kısaltması ama aynı zamanda diyorlar ki James Dean ve G.D. Salinger falan gibi e, göndermeleri var. Oldukça entelektüel bir fanzin. Çıkaranlardan biri Bruce la Bruce. Oldukça tanınan birisi. bir Hem bir... E, Fanzinci hem de yeraltı gay pornoları çekmesiyle ünlü bir e, bağımsız yönetmen ba ve indie filmlerin artistik tekniklerini kullanarak gay pornoları çekiyor. Birçok kişi bunu pornografi olmadığını düşünüyor. Çünkü e, bir şeyi tanımlamak için onun ne tür şartlar altında üretildiği de önemlidir. Ve burası da burası işte bu endüstrinin içinde değil. Tam ortaya çıkan şey pornografik olsa bile endüstrinin bir parçası olmadığı için e, pek porno yönetmeni olarak anılmadığı var. Bunların... Belki işte tam queer core ligi söyleyebileceğimiz şey bir e, manifesto yayınlıyorlar. 1989 yılında maksimum rock'n'roll fanzininde don't be gay, gay olmayın diye. Ve bununla beraber hem karşılan eşcinsel hareketi hem feminist hareket, hem de punk hareketi bir ölçüde karşılanıyorlar. Çünkü o zamana kadar yapılmış bütün politik hareketleri ve e, teoriyi reddeden bir yerden e, yazıyorlar. Hı -hı. Giriş olarak böyle evet, ana akımın karşısında dedim gerçekten kendi felsefesiyle çok fazla bağlantılı kor grupları. işte kendi konserlerini düzenliyorlar. Zaten yani açık bir queer grubuysanız hani konser verecek yer çok bu, bulmak çok kolay olmayabilir. Aynı zamanda hani camia içinde homofobiyle de karşılaşabilirsiniz. Bunlar Hı -hı. kendi yağlarında kavralıyorlar işte fanzinlerini çıkarıyorlar kendilerini ifade ediyorlar. İşte burusun da işte başlattığı fanzin aslında homo olarak geçiyorken uh -huh. daha sonra queer korunda ilk yapı taşlarını <gülüyor> evet. oluşturuyor. Tribe Eight dinleyeceğiz demiştik. Tribe Eight de aslında baya performatif bir grup. Grubun vokalisti Lin Breedlove sahneye strap çıkıyor mesela. İşte BDSM yönelik hareketler yapabiliyor. Kışkırtıcı bir tavrı var sahnede isimlerini de Tribatizm'den e, alıyorlar. Onlardan Butch Industries'i dinleyelim. Sonra da konuşmaya devam edelim kurikor hakkında. <Gülüyor> bir fanzin olarak çıkmıştı. Daha sonra da queercore grupları yayınlayan bir plak şirketine dönüştü. Ee, oradaki e, oradaki fanzinden e, fanzin editörü diyeyim artık e, Matt Woban Smith şöyle diyor e, queer punk e, gruplarını en azından bir tane queer varsa grupta işte queer e, sorunlarından bahsediyorlarsa ve queer e, izleyiciye çalıyorlarsa e, buna queercore. ...diyebiliriz diyor. Bir anlamda da doğru. Sadece tabii queer core gruplarının hani queer izleyici çalması diye bir gereklilik yok. Ama genelde bunlar işte pride'larda ya da tam işte bahsetmiştik. Onun gibi birçok queer temalı etkinlik oluyor. İşte queeromotik vardı, başka homo, gogo, queeroption vardı. Queer ee, bir, bir, her sene başka bir şehirde, Avrupa'nın her sene başka bir şehrinde gerçekleştiren bir hı hı. festival. Bir de Queer Blitz var. O da Amerika'da birkaç queer grubunun bir araya gelip turneye çıkması. Hı. Ve böylece hani kitleyi toplamaları. Çünkü bir queer grubunun o kadar fazla <gülüyor> fanı olmayabiliyor. Evet. Ee, i̇şte bu, buradaki tanım hani az çok doğru. Genelde işte queer üyelerden oluşuyor ve hani şarkılarında queer konularını... A Ayrımcılığa ya da başka şeylere e, değiniyorlar ve mutlaka hani, e, Destekliyorlar e, LGBT hareketini Ama burada e, demin bahsettiğin Önemli bir şey vardı hani gay ve lezbiyen hareketinden Kendilerini ayırıyorlar uh -huh. e, Bu niye bize söylemek ister misin <gülüyor> <gülüyor> Yani e, bir, birkaç Sebepten ötürü birincisi e, Başka bir tür mücadele biçimi Arıyorlar bana sorarsan çünkü Sık sık şöyle bir şeyler yani Gay ve lezbiyen hareket, ve lezbiyen hareket <gülüyor> Asıl önceliğini eşitlik ilkesinden belirlediği için bir meşrulaşma çabasıyla çalışıyor. Fakat bu kuyruların meşrulaşmak gibi bir dertleri yok. Gülekistan ters genel ahlaka ne kadar etçi olabilirse ve ne kadar saldırganlaşabilirse onu tercih eden bir tarafı var ve dolayısıyla bütün akılda kalıcı ak akılda yer etmiş ezberlerin hepsini bu ezber bozmak biraz popüler bir tanım ama aslında tam da bu böyle bir şey. Aklınızda yani bir kadın şöyle olmadığı, bir erkek böyle olmadığı dair ne varsa hepsini yıkmaya dair bir e, çalışma. Bu arada Outbank'tan bahsettiğimde Outbank'la ilgili şöyle bir şey var ve bunu genel olarak fanzinlerle ilgili söyleyebiliriz. Hı. Neredeyse hepsi bir süre plak şirketine dönüşüyor. 90'ların ikinci ortalarında ikinci bir dalga denilen bir şey var. Bütün o eski fanzinlerin hepsi şirket oluyor. Outbank da bunlardan bir tanesi. Daha sonra onlar isimlerini falan da değiştiriyorlar. Hatta şimdi böyle Outbank etiketiyle yayınlanan albümler inanılmaz pahalı ve böyle altın Hı -hı. değerinde evet, falan deniyor. Ki şu an hani bir, bir çoğu kapanıyor. Belki şu an hani daha çok dans müziği yapan queer grubu ya da elektronik müzik yapan queer grubu belki daha fazla bulabiliriz ama işte o Outpunk'ın döneminde gerçekten hardcore ve punk yapan hani Hı -hı. queer'in core tarafını e, yapan çok fazla grup e, bulabilirsiniz. Yani bir anlamda Alt oluyorlar yani zaten gayler, lezbenler, queer insanlar zaten var bu camiada ama biraz daha öne çıkıyorlar ve dertlerini dile getirmeye başlıyorlar. Demin şey demiştin, gay ve lezben hareketinden niye ayrı? İşte bu hareket biraz da işte evlilik hakkını öne çıkarıyor, eşit Aha. haklar için mücadele ediyor. Tabii ki önemli bu haklar ama ticarileşmeye ya da ana akıma çok fazla kayabiliyor bunun da Aha. en... İşte görünür örneği pride'ler herhalde dünyadaki pride'ler işte birçok firma tarafından destekleniyor. Gay ve lezbiyen pazarı hı hı. oluşuyor. Onları işte satabileceğiniz ürünler var. Queer bunlara sanırım tamamen karşı çıkan bir politika akım sadece bir cinsel yönelim zaten tanımlamıyor. Onu mesela şöyle şeyler de söyleyebiliriz. E, miltezme karşı olabilir ve askere gitmeyebilirsiniz ama eşcinsellerin askere alınması hakkını savunuyor olabilirsiniz. Yani eşitlik ilkesi üzerinden hareket ettiğiniz zaman durum biraz daha farklılaşıyor. Burada... E, hiç talep etmiyorlar böyle bir şey yani. Evlenmek gibi bir niyet yok ortada. Kendilerini zaten onun çok karşısında bir yere koyuyorlar. Ve kendilerini ayırıyorlar. İlk başlarda tabii bütün sosyal hareketler, müzik akımları gibi onlar da daha keskinler. Gittikçe şey oluyorlar. Şöyle bir eleştiri yapabiliriz belki. Zaten burada hani hiç çok popüler bir şeyden bahsetme şansımız olmadı şimdiye kadar ama... ...kuir özellikle hiçbir zaman... Çok az tanınmış ve anlaşılabilmiş bir şey. Çok kısa bir dönem popüler oluyor. Queer core. Pensy Division'ın Green Day ile sahne alması, turneye çıkması sonrası biraz basında çıkıyor. Ama basında çıktığı zaman bile insanların özdeşişliği kur kurabileceği, içinde var olmak isteyebileceği bir şeyden öte gerçekten tuhaf ve e, herkese uygun olmayan bir yaşam tarzı diyeyim olarak e, lanse ediliyor büyük basında sıklıkla. Yani bugün çalacağımız müzikleri seçerken bile hani zaten bir kısmı çok sert gerçekten hani hardcore ya da punk çalmak çok zor oluyor ama çok fazla aşırı grup da bulamadım ben açıkçası. Hani bazen çok daha kolay oluyor işte hani bir singer songwriter programdaki gibi değil Bu ya da araştırmalarıma göre 90'lardan biri böyleymiş çünkü 90'larda <gülüyor> ilk queercore eee Çeşitli na toplama albümler yeni O zaman da çoğunlukla bir kısmı da Red Girl grupları oluyor, Femmes grupları oluyor. Zaten böyle arada bir yakın arkadaşlık var. E, iki aşk nefret ilişkisi gibi bir şey var kuyruklarla Red Girl'ler arasında. Çünkü mesela e, GB Jones Brusa Brusa'da beraber fanzin çıkaran kadın, hem müzisyen hem de o da yer altı film yönetmeni. ...fakat porno değil... Hı. ...fakat önemli filmleri var... ...o da mesela birçok fan, e, feminist fanzinde de yer alıyor aynı zamanda... ...oralara da katkı koyuyor... ...ve açık bir seksüel bir yönetmen Hı. müzisyen olarak Niye geçiyor... Niye sevmiyorlar birbirlerini? E, i̇şte tam bu Amy Spencer'ın yaptığı tanım önemli bir tanım... ...cinsiyetin yani... E, ...bir cinsel ...sadece cinsenliğinin kimliğinden öte... ...cinsiyet kimliği de kabul etmeme üzerine yürüdüğü için... ...hadis, eraytgörler diyorlar ki biz kızız yani... Hı. ...ve kız gücüne inanıyoruz... Onlar sadece işte cinsiyete bağlı tek bir sahnede e, yetinmenin doğru olmadığını düşünüyorlar. Hı hı. Yani kadın kimliğini toplumsal cinsiyet olarak hı hı. eleştirsen de bir şekilde onun üzerinden yürüdüğü için. E, şimdi iki tane grup deneyeceğiz. She Devils e, ve e, Butchies. E, Butchies zaten biliyorsunuzdur. Ondan sonra devam edeceğiz konuşmaya. <gülüyor> Altyazı M.K. bir grup dinledik. She Devil's, onlarda Queer Corridor'da Solidolar pasıyor bu şarkına da. Ardından da The Cheese Make Your Life, eee Cheese'i duymuş olabilirsiniz. Çünkü Queer başlangıç gruplarından Team Tim Deresh'in Tim Deresh'tan eee Kaya Wilson da eee cheese'in içindeydi. 98 doksan tarihli bir grup aslında. Kuyruk e, orun <gülüyor> finallerinin evet, por, e, Amerikalı bir grup aynı zamanda. Kuyruk ne yani, Right görülecek çok yakın bağları olması biraz da o nedenle. Ve bir de şey de var mesela isimlerini de bir e, Letigre şarkısından alıyorlar hatta pekten alıyorlar. Indigo Görsden Emire ile çalışmışlıkları var. E, birçok kayıt yapmışlıkları var saygı gören bir grup fakat dağılmış bir grup 2005 yılından beri hı hı. E, piyasada görünmüyorlar. E, gruplardan bahsediyorduk sen ne e, işte yani internette çok detaylı bir arama yapmadıkça ya da bazı fanzinlere bakmadıkça queercore grupları o kadar da kolay ulaşamıyorsunuz ama yine de bayağı dinlenecek grup vardı Hidden Cameras benim aklıma geliyor. Ve bazı mesela toplama albümler var döneme dair onların internette kayıtlarına ulaşmak satın almak falan mümkün. En azından liselerine ulaşmak mümkün. Mesela GDS'siz Top Ten, Homocore, Hit Parade Tape diye <gülüyor> bir albüm var. Kendini ee, anlatan başla. Evet. Out ki daha sonra çok önemli olacak iki seçki. There is a in the Pit ve There a dyke in the Pit diye iki toplama albüm yayınlıyorlar. Ve Outpunk Dance Dans Parti de ee, dinlenebilir bir toplama. E, fanzinlere internetten ulaşmak mümkün. Bu tıpkı Wikileaks, Wikipedia gibi Wiki diye bir internet sitesi var ve Wiki Zine e, merak ettiğiniz fanzin hem mailinizdeki fanzinlere ekleyebilirsiniz tabii ki hem de onları takip etmem mümkün, mümkün. Mesela queercore özellikle fanzin ve e, fanzin çıkaranlar arasında dönmüş bir şey olduğu için ve çok küçük kalmış bir şey aslında. Yani çok yani ana akımın dışında yaygınlaşması da zorlaşmış bir şey. O yüzden fazine tam etmek mümkün. Holitid Clamps, Homocor, Outpunk, Box, The Burning Times, PMS, Speed Demon gibi ki Speed Demon aslında İtalyanca bir İtalyan fanzini. Eee fanzinlere bakarak çok çeşitli gruplara ulaşmak mümkün. Dönemi kavramak için bunlar iyi kaynaklar. Evet Ladyfest'te çalmış gruplara bakabilirsiniz. Orada da bayağı kuyruğu e, grubu çıkıyor. Hani Ladyfestten olabilir ya da en son Berlin'deki Ladyfest'te queercore gruplarının çıktığını biliyorum. Hala Corruption devam ediyor. Ee, 2000 o da 10. senesinde. 2000'li yıllarda başlamış bir de. Onu 10. kutlayacak herhalde yakında. Orada çıkan grupları takip etmek mümkün. Türkiye'den de aslında Kaos Geyre'nin müzik sayfasında queer gruplarına yer verildiğini biliyorum. Hı hı. Bir, hatta bir yazı da yayınlandı. Sanırım bundan bir önceki sayı... E, ...anti-otoriter örgütlenme biçimleriyle ilgili ve müzik sayfasında da... ...yine anti-otoriter... E, Müzisyen olma yöntemleri mi diyeyim? Yani bu tür gruplara yer veren bir değerleme yayınlandı. Fanzin olarak queer core olmasa da gacı fanzin var Türkiye'de. Hı hı. Sanırım çıkmıyor değil mi artık? Maalesef çok az fanzin çıkıyor. Sanırım fanzin kültürünün böyle biraz daha geç gelmesiyle ve artık internetin falan olmasıyla alakalı bir şey. O kadar da çok fazla fanzin çıkmıyor. Çeşitli dönemlerde mesela bir sayı iki sayı falan elimize geçmiş bizi heyecanlandırmış fanzinler oldu ama. Gacı ama daha sürekli. Hı -hı. Ara ara toplanıp yeniden bir sayı çıkarabiliyorlar. Hı -hı. Blog olarak e, makaselerin blog sayfasından ulaşabileceğiniz bazı siteler var. Türkçe siteler. Oradan da queercore gruplarına e, bakabilirsiniz. E, birkaç gruptan söylemiştim. My God is God is my co-plot. God is my co-plot, Fifth Column, e, Sister George, Extra Fancy gibi e, gruplarda dence dinlenmeye değer diyebiliriz. Yine en ateşli olduğu dönemde akımın biz bu 90'lara evet. <gülüyor> <gülüyor> 90 biraz takıldım. Ölmeden mezara girdim ben. <gülüyor> 90'lara takıldım. Yani biraz da punkla çok fazla e, dirsek tamasında olmasına kaynaklanıyor tabii queer yani Hı -hı. Queer punk olarak Ama, da estetiği de öyle zaten queer korun. Zaten bu kadar net bir reddediliş yani e, alternatifi bile mücadeleyi bile reddeden bir taraftasın. Hani zaten kendine gay demene izin yok bir de sen onu ben demiyorum. ...diyen bir taraftasın. Tabii avantgardlar. O yüzden punk içinde. Yani punk'ı punk doğru bir yöntem olarak görüyorlar. Zaten hani şey falan demiyorum. Bu sırf müzik falan değil. hani Bu bir yaşam tarzı, geniş bir konudur bu falan diye açıklıyorlar her zaman. Tabii punk'ı da iyi bir yere götürüyorlar. Hani punk ana akıma Hı -hı. ne kadar fazla yaklaştıkça queer punk da o kadar ters tarafa doğru gidiyor diyebiliriz. Evet aynı zamanda tabii dönüştürücü de bir etkisi oluyor. Bunlar iyi gruplar. Bütün punklar tarafından dinlenmiş gruplar. Ee, ve yani dünyada kimse maalesef homofobiden... Ee, ...bağımsız olamıyor. Herkes bu işten muzdarip... ...o yüzden değiştirici olabiliyor. Ee, şimdi iki şarkı dinleyeceğiz. Ee, önce Lesbopik... Ee, ...arkasından da... AJ Shanti... ...ikisi de biraz yavaş tempoyu düşüreceğiz diyeyim. Lesbopik dağılmış bir grup. Ee, i̇çinde yine Elektro'nun e, elemanı... ...Roz'un bir iki grupta da... ...size çalışmalarını çalmıştık. Ee, onun da olduğu... ...üç kişiden e, oluşan bir grup. Arkasından da AJ Shanti dinleyeceğiz.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 Like the way I love you, does she stimulate you? Love, Tell me does she love you like the way I love you? Does she stimulate, attract, and captivate you? love does she miss you existing just to kiss you like I do Hey, symmetrical haircuts not gonna happen Ee, ufak bir aksaklık <gülüyor> yaşıyoruz burada Şarkılarımız çalmıyor ee, Niye böyle bilmiyoruz Arada ee, da giriş şarkımızı tekrar şarkı evet. do Tadına doyulmaz bir şarkı olduğu için bir kez daha dinleyin istedik Biraz grupların ismi benzediğinden Lesbians on Ecstasy <gülüyor> <ve gülüyor> <gülüyor> <çok> Lesbopik <lezben gülüyor> <lezbipik. gülüyor> Lesbopik'in şarkısı bu eski ve dağılmış bir grup Shaving Public Air and Stuff ee, Sevmedikleri şeylerden bahsediyorlar İşte pubik kıllarını e, Tıraş etmekten etmek de hoşlanmıyorlar Anakı medyadan e, hoşlanmıyorlar ee, Eşit oranda mı? ikisinden hoşlanmıyorlar. <gülüyor> evet, hoşlanmıyorlar. Birçok lezbiyan ya da dyke diyebileceğimiz tüm kadınlardan oluşaydı artık kendini queer nasıl grup Grupta var bu queer core şeyin içinde. Bu açık ö, olmak önemli. Açık olmak önemli bir konu aslında mesela şimdi... Ee, ...tabii Bettit de önemli bir figür... ...hem açık bir lezbiyen hem de... E, bir ...punk yapan bir kadın... ...o hem queercore mesela hem queercore... ...hem rayıtkör right olarak falan anılıyor... ...açık olmak önemli bir şey... ...sadece ana akımda değil ana akım dışında da... Ee, ...şunu da söylemek gerekiyor... ...örneğin queercore... ...dediğiniz zaman kendi zaten bir tarafta ve... kendi bir takım dayanışma... ...sana dayanışma gösteren insanlarla beraber hissediyorsun... ...benzer bir şey şirayet görüntüsünde geçerli... ...kendi sana benzeyen insanlarla bir sahnenin içinde buluyorsun... ...ama asıl mesela... E, ...bizzat punk sahnesinde olup... ...o 80'lerde ilk yıllarda eşinsel olan müzisyenler var mesela... ...onların yaşadıkları daha sert deneyimler olabiliyor... ...kadın müzisyenler için de geçerli... E, ...henüz... ...onlara sahip çıkan ve kendilerini yer, yer ettikleri... ...ki zaten kimsenin hani... ...şey zorunda değiller yani... ...get dolaşmak zorunda falan değiller... E, yani birçok müzisyen çok çok sonra açılıyor aslında. Örneğin Katlin Haney'i ya da Slaughterkin'den Kelly Bronstein ve Corinne Takırı sayabiliriz. İkisi de çok bir seksüel olarak çok geç açılan müzisyenler. Açık olmak o kadar da kolay değil aslında müzik piyasasında. Öyle diyebiliriz. Hani Türkiye'den bakarsak Ece Dorsay geliyor. Hani bir kadına olan aşkını anlatan <gülüyor> bir klip çek çekti. Yani cesur de demek istemiyorum kesinlikle. Ama bence çok güzel bir hareket. Yani bunu ifade edebilmesi. Birçok e, lezbiyen, müzisyen vardır. illaki vardır ama açılmak o kadar kolay değil. En basından belki çalacak yer bulamıyor olabilirsiniz. Hı -hı. Yani en ben hatırladığım kadarıyla örneğin 90'larda Umay Umay bir siyaset medyanı programında aşk iki sadece kadın erkek arasında olmaz. Kadın ve kadın ve erkek arasında da olur dediği zaman büyük sorun e, çıkmıştı. Hala da çıkıyorum. Bilmiyorum ama e, aklıma şey geliyor bu sene Onur Haftası'nda örneğin Onur Haftası bir parti yapmak istedi e, Joker e, Balans'ta ve oradakiler şey dedi işte bilmiyorum isim vermek ne kadar doğru ama bunu gerçekten söylediler hatta homofobi, hormon domates e, homofobi transfobi ödüllerinde de e, ...ödül aldılar. İşte biz gaylerin... ...lezbenlerin düzenlediği bir parti yapmayız dediler. Bilmiyorum açık bir grup olarak mesela orada konser... ...vermeye çalışsanız ne olurdu? Evet yani bir, bir, bizzat parti vermeyi kabul eden... ...bir grupta, bir me mekanda... ...yine onun haftası etkinlikleri dahilinde... ...kavga çıkardı. Kolay bir şey değil yani... E Açık bir transseksüel kadını ve üstelik de Türkiye tarafından çok sevilen Bülent Ersoy'un bile ne kadar sıkıntı çektiğini, darbe zamanı düşünürseniz... ...küçük bir punk grubunun <gülüyor> lezbeni olduklarını söyleyip sahneye çıkmalarının epey zor olduğunu hayal edebilirsiniz herhalde. Yani pek destekleyenleri olmuyor. Şimdi Tim Dres'ten dinleyeceğiz. Bunlar hani queer korun, mihenk taşında mihenk taşı olan bir grup e, timdir. E, onlardan e, vegetarian, and dyke, vegetarian vejetaryen ve gay demek. E, dyke hı hı. da işte lezbiyen demek. Onları dinleyelim ve biraz grup hakkında konuşalım. <Gülüyor> da bugün queercore konuştuk... ...en son Team Direş... ...Queer Core'un taşlarından bir grup dinledik... ...Portland, Oregon'da... ...kurulmuş bir grup... ...üyeleri çeşitli gruplarda da... ...örneğin Butchies bugün dinlemiştik... ...onlar da çalmışlar... ...onların Personal Best adlı... ...albümlerinden dinledik... ...lezbiyen, aşka ya da Queer'le ilgili... ...birçok söze, temaya yer veriyorlar... ...albümlerinde... Queercore için iyi bir başlangıç... ...ya da dinlemek için iyi bir grup olabilir... Ee, sanırım sadece tek bir programla bitirlemeyecek bir konu. Belki devam ederiz ilerleyen programlarda bir gün ama e, bu vesileyle genel olarak eşcinsel kadın müzisyenlerden de bahsetme şansımız oldu. E, aşk olduğu kadınlardan bahsetme cüretini ve cesaretini gösteren kadınlardan bahsetme fırsatımız oldu. Son olarak Gravity Train bitireceğiz. Amerikalı bir grup, Electro Pop, Queercore, e, grup üyeleri Jungs, Funks, Hunks ve Janks. Hatta Hunks'ın yeni bir grubu da olması gerekiyor. Tabii. <gülüyor> evet. Hunks and Peace Punks, His Punks diye bir grubu var. E, bir garaj, 60'ların garaj rakı böyle gibi bir havası olan bir grup. Performatif e, yine onlarla. Hı -hı şeyler yapıyorlar. Bu arada lafını keseceğim ama e, çalmayan şarkılarımızdan biri demin çalmaya karar verdi. Ajay Shanti. Hı -hı. Demin ondan, Evet dinledik. White Picket Fences. Onda böyle e, bayağı bol queer, queer temalı e, şeyleri vardı. Sözleri vardı. Onu da dinledik. Bir tane şarkı çalamadık size. Cina Young. Nedense çalışmadı. Gina Young'da Team Cina e, adlı bir Kanadalı bir grup. iki, iki hı hı. kişi daha doğrusu. Queer kabere diyebileceğimiz e, şeyleri var. Performansları var. Onu mutlaka izlemenizi öneriyorum YouTube'dan. Kendisi böyle daha e, folk tarzında şeyler yapıyor. E, son bir albüm çık çıkardı. Oradan bir şarkı dinleyecektik ama e, MySpace'dan yine de bulabilirsiniz kendisine. E, Gravy Train'e döneceğiz. Son olarak şeyden bahsedeyim. Blog et, etmi. nokta etmi <gülüyor> blogspot.com blogspot.com e, gmail.com Bunlara uğrayın. <gülüyor> Bunlara bakın. <gülüyor> Sizi sürprizler bekliyor. Ee, bugün yani çok konuşulan hem akademide hem çeşitli sosyal politik alanlarda tartışılan bir konuyla bahsetmiş olduk. Ve kendi anladığımız kadarıyla konuştuk. E, Bahsettik. çeşitli gruplara yer verdik. Akademide derken en son Boğaziçi'nde sanırım bir queer konferans düzenlenmişti değil mi? Boğaziçi'nde bir sürü şey oldu. <gülüyor> evet bir queer konferans düzenlendi. Queer ve trans kimlik konferansı. Tartışılıyor. Daha yani bir, birkaç sene önce tanımından, ismi nasıl kullanacağımızdan bile pek emin değildik açıkçası queer kelimesine. İşte bugün biraz daha tartışılıyor. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz, Hoşça TÜTÜRE <gülüyor> You're a commander. Eller. Riot Girl'den bugüne kadın müzisyenler. Hazırlayan ve sunanlar Haziran Büşkan ve Özge Gözke.